Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ey Müslümanlar beni dinleyin! Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.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 Benim için mağfiret dilenmesini falan da isteyecek değilim. Çekelin. 67. bölüm. Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah ibni Caş. Enes bin nadir gibi asabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları bir sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aile ile yakından ilgileniyor ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint bint Amr'ın evine gitmişti. Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş. Buyursunlar, hoş gelmişler. Hoş geldiniz. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah sabrınızı artırsın. <gülüyor> Amin. Sağ olun. Biraz daha iyi gördüm seni. Elhamdülillah, daha iyiyim. Allah iyilik versin Resulullah Oğlum Hallad'ın Kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın Cennette bir araya geldiğini söyledi Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim O da dua etti Onlara kavuştuğum zaman Gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım Allah sabrı cemil versin sana İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerini <Gülüyor> İnşallah Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum Arkasında da oğullarım vardı Aksiyan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor Bir yandan da oğullarına söyleniyordu Ya Resulallah Şu arkamda gördüğün oğullarım Şunu bunu bahane ederek Beni seferden alıkoymak istiyorlar Oysa ben seninle sefere çıkmayı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 Ev halkıma döndürme ya bir. Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen Beni Bedir'den mahrum ettiniz Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu Şehit olacağını hissetmiş gibi Babamdan duydum Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler Fatıma, güzel kızım Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim Peygamberimize bir zarar gelirse Sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim Elhamdülillah o sağ salim döndü Sahi yaraları nasıl oldu? Daha iyi hamd olsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor Yüzündeki yara da geçmedi ama Şükürler olsun iyi <Gülüyor> O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır Allah sizden razı olsun Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş O esnada asabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş İlk ayağa kalkan Enes bin Nadir olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor. O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor Hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor Daha yirmisinde bile değil Babam durumdan haberdar oldu Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah Allah razı olsun sizlerden Bizi hiç yalnız bırakmadınız Hepimizden razı olsun Allah size güç kuvvet versin Müsaade ederseniz biz kalkalım Hamneye uğrayacağız Tabi o da dayısı Hamza'yı Kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti Ama en çok Musab'a yanıyor Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu Allah sabır versin Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamneye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi Hamne derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlısın dedi Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi Büyük ve zor bir imtihan Hem de nasıl Allah sabırlar versin Daha gideceğimiz pek çok aile var Bize müsaade et olur mu Hint? Sağ olun Sizi görünce acım hafifliyor Allah Resulüne selam söyleyin Bize dua etsin Peki hadi Allah'a emanet ol Güle güle Fatıma Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma Şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamne binti Cahşın evindeydiler Taziyelerini bildirdiler Biliyor musun Hamne Ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı o zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi. Mekke'de ona hayran olmayan yoktu. Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik. Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar... Ah, Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti. Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabre başında ağlarken bir yandan da seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin diyordu. Hamdolsun o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti. Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Hamdolsun. Şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına beni de eşime kavuştursun. Amin. Siz gelmeden az evvel ensarın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar. Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı. Evet, onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel, huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Öyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim değil mi? Hem de nasıl. Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen. Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? Yetmişten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz. Allah'ım üzerimize sabır yağdır. Amin. Abdurrahman bin Af. Uhud Savaşı'nda 20 küsür yara almış, hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş. Biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu. Abdurrahman, biraz konuşalım mı? Tabii. Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var Bak Burası benim hurmalığım Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum Bu seneki kazancım da burada Bunların yarısı senin Bu bahçenin de yarısı senin Kardeşim Allah senden razı olsun Yaptığınız fedakarlığı unutamam Ama bu malları alamam Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin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 Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam. Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Saat bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını... Bu esnada içeri Hazreti Ebu Bekir girdi Esselamu aleyküm Adnurrahman Ve aleyküm selam Hoş geldin Ebu Bekir Hoş bulduk Ağladığını gördüm Yaraların çok mu acı veriyor? Heh, yok ondan değil Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki Dostlarımız canlarını feda ettiler Öyle Allah onlardan razı olsun ...bize de şehitlik makamını nasip etsin. Amin. Aklıma saat geldi. Ona hüzünlendim. Saad bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde... ...ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı... ...haberini alınca... ...ilk olarak Saadın evine gelerek... ...durumu ona anlatmıştı. Ya savaş bitince de... ...Sa'd'ın durumunu sormuş... Onu aramak üzere birini görevlendirmişti Evet Ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş Resulullah bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti Allah makamını âli etsin Senin acını anlıyorum Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz Benim üzerimde hakkı çoktur Günlerce evinde kaldım Ekmeğini yedim Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği. Evet, Uhud'da peygamberimizin yanındaydım. Resulullah Sad'ın şehit olduğunu öğrendiğinde Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi dedi. Ve kıbleye dönerek Allah'ım. Sadı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur diye dua etti. Bundan güzel şehadet mi olur? Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.